Bismillahirrahmanirrahim. Seyakulussufahâ'u minennâsi mâ wallâhum an qiblatihimul lati kânû aleyhâ. Qullillâhi'l-mashriq vel maghrib yehdi men yeşâ'u ilâ Akılsız insanlar,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 Elbette ilahi buyruğu bekleyerek yüzünün semada aranıp durduğunu görüyoruz. Artık müşteri ol.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 Bunca ilimden sonra onların keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki o takdirde sen de zalimlerden olursun. Ellezina ataynahu'l-kitabe ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum ve fariqan minhum liyaktumun'l-haqqa wa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 sizden birini elçi gönderdik Fezkuruni ezkurkum ve Öyleyse siz beni zikredin ki ben de sizi anayım bana şükredin sakın nankörlük etmeyin Ya eyhellezine amenustaînu bi'sabr ve'salah اِنَّ <Sessizlik> اللّٰهَ Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ <Sessizlik> بِشَيْءٍ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 وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ İşte Rableri tarafından bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ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 inkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya. İşte Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstündedir. Onlar bu lanet içinde ebedi olarak kalırlar.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 İşte önderler, kendilerini izleyenlerden uzak durdular. Azabı gördüler ve aralarındaki her türlü bağ kesildi.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 وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً عُمْيٌ فَهُمْ لَا عقلون. İnkarcıları Hakka çağıranın durumu, tıpkı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 Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yeyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükrediniz. İn انما حرم عليكم غير الله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 Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar, haktan pek uzağa düşmüşlerdir. Leysel birra entü ve allûjûhakum kibelel meşriqi vel mağrib velâkinnel birra men âmene billâhi vel yevmil âkhiri vel melâiketi vel kitâbi vel nebîn وأنت المال على حبه دوي القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة واتّسّكَت والمؤفور بعهدهم إذا عاهدوا وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَح۪ينَ الْبَأْسِ اُولَٰئِكَ الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. İyilik ve hayır, yüzdeninizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe,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 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ تَتَّقُونَ Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Böylece korunmayı umabilirsiniz.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 kim bu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, artık vebali değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. فَمَنْ خَافَ مِنْ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 Ya Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı Böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz 114. معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 116. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 117. هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان 118. فمن شهد منكم الشهر فليصم 119. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 Sizinle savaşanlara karşı, siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah, haddi aşanları sevmez. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ فَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ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 119. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 110. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي من لم يجد صيام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله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 memleketinde olmak üzere tam on gün oruç tutar. Bu temettü ve kurban, harem bölgesinde, Mekke'de ikamet etmeyenler içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu iyi bilin. el <gülüyor> فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَةَ وَلَا خُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أولي Hanc, malum aylardadır.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 اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ İşte bunlar kazandıkları şeylerin hayır ve bereketlerini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çok çabuk görür. وَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَجَّلَ يَوْمَيْنِ فَلَا عَلَيْهِ تَأَخَّرَ فَلَا عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ O sayılı günlerde tekbir getirerek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 Açık deliller geldikten sonra haktan ayrılırsanız iyi bilin ki Allah aziz ve hakimdir. Hel yanzuruna illa ay yetiyahumullah fi zulalin min al-ghamami wal malaikatu wa qodi al-amr ve ila Allah turca'u al-umur.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 Dilediğine hesapsız nimetler verir. Gelan nasu ummeten wahide. Tabe'atullahun nebiyyin mubşirin ve mundirin ve anzala ma'ahumul kitabe. Ve anzala ma'ahumul kitabe bil hakki li yahkuma beynen nasi fi mhaftelu fihi. <Sessizlik> <Sessizlik> Bütün insanlar... مِنَ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 Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ysâlûn kālil khâmri wal-maysid, qul fīhī mā ithmūl kabīrū wa manāfīl-nās, wa ithmuhā aqbar min nafīhi ma, wa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 ve O'nun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resûlüm! Mü'minleri müjdele! Bir de Allah adına yemin ederek, iyilik etmeye, günahlardan uzak durmaya ve, ve insanların arasını düzeltmeye onun adını engel yapmayın. Allah hakkıyla işitir ve bilir. Allah sizi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 وَإِنْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Yok eğer boşanmaya azmederlerse bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامه، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامه كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ve bu ulatuhn ahak bi raddihinna fi zalika in aradu islahan wa lahun azizun hakim boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikah yapmadan önce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 121. بِمَعْرُوفٍ ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان 122. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بِهِ تِلْكَ حُدُودُ فَلَا يَتَعَدَّ حُدُودَ هُمُ الظَّالِمُونَ Boşama hakkı iki defadır. Bundan sonra yapılması gereken ya meşru tarzda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 Sakın onlara aşmayın. Her kim Allah'ın hudutlarına aşarsa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ve in tallaqaha fela tahillu min ba'di hatta tankihu zawjan gayra fa in tallaqaha fela junaha alayhuma ay yataraca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 وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِهِ وَاتَّقُوا بِكُلِّ شَيْءٍ Ey kocalar! Eşlerinizi boşar, onlar da iddetlerini bitirirlerse,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 لا تكلف نفس إلا وسعها لَا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 111. وعلى الوارث مثل ذلك 112. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 Ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Olladin yutoffunumukum ve yedol azvajeyet rabbasna be arbaat ashuru ve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 Allah enfusikum Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin, bu müddet esnasında, onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında, veya gönüllerinde tutmalarında bir beis yoktur. Allah, sizin,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 Kezalik beyinullah lakum ayatihi Böylece düşünesiniz diye Allah size ayetlerini iyice açıklar. Alam tara ila'lledin kharcu min diyarihim ve hum ulufu'l hadral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 إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُ مُبْعَثٌ لَنَا مَلِكٌ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا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 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعتم من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم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 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودهم قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين